Günaydın. Birbirinden farklı kampanyalarla dolu bir günde yine beraberiz. İlk haberimizin konusu iç denetçi atamaları. Adalet Erdem tarafından İçişleri Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, valilere iç denetçi atamaları için talimat verilmesi. Adalet diyor ki, kamu kurumlarındaki yolsuzlukların ortaya çıkartılmasında iç denetçilerin önemli bir fonksiyonu vardır. Ayrıca rehberlik ve danışmanlık görevleri de var. Soruşturma nedeniyle adını veremediğim bir şehrin özel idaresinde 1 milyon liralık yolsuzluk ortaya çıkartılmıştır. İşin ilginci bu kurumda iç denetçi bulunmamaktadır. Üstelik kanun bu kuruma 3 adet iç denetçi atanmasına izin verdiği halde. Vali kendisine engel çıkartacağı endişesiyle iç denetçi atamamaktadır. Bir ildeki yolsuzluk miktarı budur. Bir de Türkiye çapında düşünün katrilyon paraların heba edilmesi söz konusu. 5018 sayılı kanun valinin kamu kaynaklarını kötüye kullanımını engellemek için gerekli tedbirleri alacağını ifade ediyor. Yani yolsuzlukları önlemek valilerin birinci görevidir. İç denetçi atanması yolsuzlukla mücadelede önemli bir adım olacaktır. Bütün il özel idarelerine en az bir adet iç denetçi atanmalıdır diyerek talebini dile getiriyor. Sıradaki kampanya dört yoldan Sıddık'a Özkan tarafından. PAYAŞ'a yönelik başlatılmış kampanyanın talebi herkesin görebileceği bir yere anlık emisyon ölçüm değerlerini gösteren bir monitör konulması. Sıddık'a diyor ki PAYAŞ bölgesinde hava kirliliği ve emisyon değerleri uluslararası standartların kat ve kat üzerinde. Bu olgu çıplak gözle bile fark edilebilir düzeyde. Bu kirlilik başta insan sağlığı olmak üzere tarım ürünlerimizi, tarım topraklarımızı, ormanlarımızı, yeraltı ve yerüstü sularımızı, Kirletiyor ve etkiliyorken bölgemize yeni termik santrallerin yapılması planlanmıştır. Bölgemizde yaşanan kirlilik yaşamsal bir tehdit oluşturacaktır. Yaşamda var olma mücadelemizde bölgenin hava kirliliğinin 7 gün 24 saat ölçülmesini ve halkımızın ölçüm değerleri konusunda bilgilendirilmesini önemli buluyoruz. Böylelikle vatandaş ne soluduğunun daha farkında olacaktır diyerek talebini dile getiriyor ve gerekçelerini sunuyor Sıddık'a. Sırada Suna Kılıççı tarafından Eren Elektrik Üretim AŞ'ye yönelik başlatılan bir imza kampanyası var. Talebi ise Eren Elektri'nin Akdere'de termik santral ve kül depolama alanını kurmaktan vazgeçmesi. Suna diyor ki Akdere'de kurulacak bir termik santral tarım alanlarına zarar verecek, köylü yoksulaşacak ve göç başlayacaktır. Ekosistem yok olacak, hava kirliliği nedeniyle insanlar sağlıklarını kaybedeceklerdir. Kömür kullanılacak olan termik santral karbon salımı nedeniyle iklim değişikliğine neden olacaktır. Bacalardan çıkan kül ve zehirli duman yörenin hakim rüzgarları nedeniyle çevre yerleşim bölgelerini ve tarım alanlarını da etkileyecektir. Bu nedenle Eren Elektrik Üretim AŞ'den Akdere'de kurmaya planladığı termik santralden vazgeçmesini talep ediyoruz diyerek başlatmış kampanyasını suna. Sıradaki kampanyanın konusu Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli. Ankara'dan Kübra Ersöz tarafından başlatılan kampanyanın talebi okulun ve uygulama otelinin kapatılmaması. Kübra diyor ki, 52 yıldır eğitim vermekte olan ve turizm sektörünü çok değerli insan yetiştiren okulumuzun yerleşkesinin değişmesini istemiyoruz. Okulumuz ve otelimiz bir turizm okuluna yakışır şekilde şehrin en güzel semtlerinden biridir ve konumu ile bütünleşmiştir. Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli olmayan bir beş evler düşünülemeyeceği gibi öğrenciler ve mezunlar için bu köklü okulun yerini değişecek olması da çok üzücüdür. Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli mezunları ve eğitimcileri için ortak bir kültürdür. Yıllardır otelcilik ve turizm sektörüne seçkin müstahdemler kazandırmakta olan bu kurum 5 evlerin bir parçasıdır. Lütfen Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli için bir imzada siz atın. Okulumuzun konumunu değiştirmek 52 yıllık bir kültürü değiştirmektir. Ankara Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli Ankara, Ankaralılar ve yetiştirdiği insanlardaki değerin yitip gitmesin diyerek talebini dile getirmiş. Sıradaki kampanya İzmir'den. Yakup Emre Tekeli tarafından 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Mehmet Füzün'e yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi 9 Eylül Üniversitesi Tınaztepe yerleşkesine ulaşımı eziyet haline getirmemeleri. Yakup diyor ki 9 Eylül Üniversitesi'nin merkez kampüsü olan Tınaztepe kampüsünün kapısına kadar gelen belediye otobüsleri yerleşke içerisine girmeyerek hiçbir mantıkla açıklanamayacak şekilde 9 Eylül Üniversitesi öğrencileri ve personelini mağdur ediyor. Günün sadece belli saatlerinde çok kısıtlı bir süre fakültelere kadar ulaşımı sağlayan otobüsler günün geri kalan saatlerinde yolcuları yerleşke kapısına bırakıyor ve fakültelere ulaşım kampüs içerisinde yetersiz sayıda ve eski otobüslerde sağlanmaya çalışılıyor. Bu durum ulaşımın zorlanmasına yoğun aktarma trafiğine karşılayamayan yerleşke otobüslerinin İzmir'e ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir eğitim kurumuna yakışmayacağı doluluk oranlarıyla öğrenci ve personeli zor duruma sokuyor. Başlangıç bitiş noktası Tınaztepe olan birçok otobüs hattının yalnızca 5 dakika fazla süreyle ulaşımı sorunsuz ve rahat bir şekilde sağlamak yerine yerleşke içine girmeyerek 9 Eylül Üniversitesi öğrencilerinin ve personelinin zor durumda düşürülmesini engellemek amacıyla senin ve arkadaşlarının desteğine ihtiyacımız var. Belediye otobüslerinin yerleşke içine girmeyerek kampüs içi ulaşımın yerleşke otobüsleriyle sağlanması uygulaması nedeniyle yerleşke içi otobüslerde inanılmaz bir kuyruk ve kalabalık oluşur. ve Yerleşke otobüslerinde binecek yer bulunmaması nedeniyle çok sayıda öğrencinin bekleme süresi artmakta ve bu derslere geç kalmalarına neden olmaktadır. Üniversite rektörlüğünün bu konuda bizlerle işbirliği yapıp destek olmasını bekliyoruz diyerek talebini dile getirmiş. Günün son haberi İstanbul'dan. Kaan Karabulut tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, Görsel sanatlar dersinin 2 saat yapılması. Kan diyor ki ilk öğretim öğrencisi yaş gereği yaratıcı düşüncesinin geliştirebileceği bir dönemi yaşamaktadır. Türk Milli Eğitim Sistemi Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana örgün eğitim programlarında sanat eğitimine yer vermiştir. Özellikle ilk öğretimde sanat eğitiminin gerekliliği konusunda ihtisas komisyonları raporlar hazırlamış, konu milli eğitim şuralarına tartışılmıştır. Ne yazık ki örgün eğitim sanat eğitimine ilişkin sorunlar hiçbir zaman istenilen düzeyde çözüme ulaştırılamamıştır. 2006 yılında yürürlüğe giren yapılandırmacı eğitim anlayışı ile çocuklarımızın Özgür ortamda yetişmesinin gereği programın hedeflerinin merkezine yerleştirilmiştir. Ancak programcılar bugün geriye dönüp bakmamaktadır. İlk başta resim dersinin ismini değiştirdiler. Sonra iki saatlik olan resim dersini bir saate indirdiler. O da yetmezmiş gibi resim derslerine başka branş öğretmenlerini de girmeye başlamıştır şu anda. Her geçen yıl resim öğretmenlerine verilen kadroların azlığı da bunun bir kanıtıdır diyor. Bu haklı sesimizi duymanızı istiyoruz diyerek talebini dile getiriyor. Bu ve bahsettiğimiz kampanyalar ve daha fazlasını Change.org sitesinde bulabilirsiniz. Değişim daima sizinle olsun. Esen kalın.